95.0 Açık Erdü'ndesiniz ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 26. Gezici Festival önümüzdeki hafta sonu Ankara'da başlıyor. İki yıllığa kadar sürecek burada gösterimler ve ardından festival her sene olduğu gibi gezmeye başlayacak. Bu sene Sinop ve Kastamonu'da da perdelerini sinema severlere açacak olan etkinlik. Az evvel de söylediğim gibi en başında ismini iletirken sizlere 26. kez düzenleniyor. Hakikaten dile kolay. Türkiye'nin en köklü sinema organizasyonlarından, sinema festivallerinden birinden bahsediyoruz. Aslında bu akşam daha doğrusu bahsetme imkanını bulacağız. Ahmet Boyacıoğlu bizlere eşlik edecek yayında. Ankara Sinema Derneği'nin başkanlığını ve Gezici Festivalin Sanat Yönetmenliği'nde Uzun süredir devam ettirmekte kendisi ve e, bu koşturmalı zamanda e, bir aralık yaratıp yayınımıza katıldı. Uzun da buluştuk ama olsun e, mutluyuz. Ahmet Bey hoş geldiniz açık adyayı. Evet, 26. kere düzenleniyor dedim. Bir kere de büyük bir alkışı hak ediyor en başta. Gezici Festival, ta de önce, şu anda içinde bulunduğumuz dünyadan bambaşka bir dünya, bambaşka tartışmaların içindeyken belki de tanıkçı içine gözlerini açtı ve izleyicisiyle buluştu. Ve neredeyse hiç kesintisiz. E, sürmekte, bugüne kadar devam etmekte. E, başından bu yana aslında Ankara Sinema Derneği ve e, festival ekibi olarak, sanat yönetmeni olarak organizasyonda bulunmuş bir e, isim olarak neler hissediyorsunuz 26. E, yıl? Tabii e, çok uzun, uzun bir süre. E, aslında e, geçen yıl pandemi nedeniyle festivali gerçekleştiremedik. E, doğrusu ben online festivallere de pek inanmıyorum. Çevrim içi düzenlenen festivalleri, onlar festival değil de işte bilgisayar üzerinden film gösterimi gibi düşünüyorum. Ee, ama e, 2019 yılında 25. yılımızı kutlarken e, birden düşündük, yani çeyrek asır e, şüphesiz çok uzun bir zaman ara sıra da soruluyor nasıl buraya kadar geldiniz diye. E, sanıyorum en doğru cevap inat yani gerçekten büyük bir inatla bir de çok sevdiğimiz bir iş olduğu için e, inat artı sevgi bir araya gelince e, 25. yılımızı doldurduk. Şimdi 20, 27. yılımızda 26. festival e, yapılıyor. E, hep şunu söylüyorum yani gerçi bunu Antalya Film Festivali için de söylüyorum. E, ülkemizde bir etkinliği e, bir etkinliği bırakın. Bir şirketin bir pastanenin 25 yıl, 30 yıl, 50 yıl devamı oldukça zor. Dolayısıyla böyle 25. yılını, 50. yılını kutlayan etkinlikler bizi de çok heyecanlandırıyor. Ama 1995'te başladığımız heyecanı halen sürdürüyoruz diyebilirim. En önemlisi de tabii izleyicilerimizin bizim yolumuzu bekliyor olması. Sanıyorum en büyük motivasyon bizi en çok etkileyen şey gerçekten iyi bir izleyici kitlesine sahip olmamız. Düşünün 1995'te doğmamış olan kişiler şu an bizim izleyicilerimiz. Anneleri babaları da bizim izleyicilerimizdi. Belki dedeleri de bizim izleyicimizdi. Bakalım nereye kadar gidecek ama inadımızın sürdüğünü söyleyebilirim. Evet. Jenerasyonlar üstü diyebiliriz yani gezici festivali bu manada. bunaek ek olarak da izleyicinizin önemini vurguladınız sinema aşkınızın yanı sıra bir tür açıklama olarak 26. kez ne izahat olarak bu çok önemli hakikaten ayrıca gezici olması da galiba sizin festivalinizi de genel manzaranın içerisinde ayrıştırıyor. Yanıyor muyum? Bilmeyen açıklar dinleyicilere için tekrar olacak ama. Çok doğru. Evet. Şu açıdan biz 1995'te Gezici adıyla bir festival yapmaya başladığımızda dost, düşman, herkes biz, bizim bunu bir iki yıl becerebileceğimizin ondan sonra da bu işten vazgeçeceğimizi söylediler. O zaman tabii koşullar da çok farklıydı. Şöyle ki sadece 35 milimetrelik filmler gösterebiliyorsunuz. Bu bir minibüs dolusu hatta bir minibüs dolusu film demek. Yani onların ağırlığı bile oldukça sıkıntılıydı. Şimdi gittiğiniz kentlerde bazen 35 milimetrelik gösterici yok. O göstericiyi de yanınızda bir kamyonda taşıyorsunuz. Ya yani Biz bunu Konya'da, Kayseri'de, Sinop'ta... Kars'ta ve e, bir yer daha var, neresi? Artvin'de yaptık. Yani Kars'a gidiyoruz, 35 milletlerik göstericimizi yanımızda taşıyoruz. Artvin'de o sırada sinema yok, Kars'ta da yok. Gene 35 milletlerik gösterici taşınıyor. E, fakat e, dediğim gibi gittiğimiz kentlerde o kadar büyük bir ilgiyle, o kadar yoğun bir ilgiyle karşılaştık ki, bu işe devam etmeye karar verdik. O zaman koşullar da çok farklı. Sanıyorum gezici festival dünyada ciddi anlamda gezen, yani bir kentten öbür kente sonra bir başka kente giden ilk etkinlik. O zamanlar 1990'ların sonunda böyle küçük küçük işte Londra'da başlayıp 50 kilometre ötede bir başka kente giden etkinlikler de vardı. Ama bizim gibi... Bir anda böyle 300, 400, 500 kilometre yol alan başka bir etkinlik olmamıştı, yoktu. Şunu söyleyebilirim, sanıyorum 11. festivaldeydi. Genç arkadaşların, arkadaşlardan birine ya bir hesaplar mısın dedim, kaç kilometre yapmışız. Ve o güne kadar gittiğimiz bütün kentlerin kilometrelerini topladık. Dünyanın etrafını bir kere döndüğümüzü fark ettik. 41 bin kilometre çıktı. Biliyorsunuz Ekvator'da zaten 40 bin kilometre. Yani gerçekten bizim için son derece ilginç. Türkiye'de 23 kente gitmişiz. Yurt dışında da 5 ülkeye gitmişiz. Yani sanıyorum 2006 yılında, yılıydı Azerbaycan'a ve Gürcistan'a gittik. Bir Makedonya maceramız oldu. Bir de Saraybosna maceramız oldu. 1999'da drama'ya gittik Yunanistan'a. Ee, tabii o zaman koşullar da daha farklıydı ama e, gerçekten filmlerle beraber gezmek, farklı insanlara filmler sunabilmek, farklı tepkiler alabilmek yani bizim için çok ilginçti. Hala çok ilginç. Ahmet Bey tam da böyle bir soru soracaktım aslında. Buradan biraz daha devam edelim. Bu senin programı da bence çok heyecan verici ve vurgulamak gereken çok önemli etkinlikler var ama Biraz daha aslında festivali konuşalım, festival konuşalım e, istiyorum. E, şimdi 90'ların sonundan bugüne özellikle son bir e, 5-10 sene içerisinde özellikle dijital olanakların devreye girmesiyle birlikte bir kere e, sinema e, izleme alışkanlıkları olduğu gibi değiştiği daha talep üzerine on demand diye de e, tabir edebileceğimiz bir kültürün de başat olduğunu görüyoruz. İnsanın hakkına ister istemez şöyle bir soruda geliyor ben. Biraz şeytanın avukatlığına sığınarak da soracağım aslında bu soruyu. Bir biçimde bu sene mesela Sinop'a Kastamonu'ya gidiyorsunuz. Dünya sinemasının çok önemli örneklerini taşıyorsunuz ve güncel örneklerini taşıyorsunuz. Bu bir yana ama sanki gezici festival böyle akıntının tam karşısına gidiyormuş. yani Çok büyük bir görevi de kendi omuzlarına yüklüyormuş gibime geliyor. Yani kültür olduğu gibi dijitalleşirken siz... Festival yapmanın ve festivallerde diğer arada olmanın öneminden bahsediyorsunuz gibime geliyor. Bu konuya ilişkin yorumunuz ne olur? Eminim ki aranızda çokça tartışıyorsunuzdur. Çünkü dile kolay ver verandığınız lojistik sorunları çözmek de öyle çok kolay olmasa gerek bir biçimde. göze almanızın sebebi ne acaba her seferinde bulmak? Şimdi önce şunu söylemeliyim, her şey çok değişti. Yani biz 1988'de Ankara Film Şenliği olarak başladık. 8 yıl Ankara'da e, görev yaptık Ankara Film Festivali'nde. Şimdi düşünün, e, internet yok. Cep telefonu da yok. E, VHS kasetler var ve bir filmi izlemek için, özellikle bir klasiği izlemek için festivallerden başka olanak yok. Şimdi insanlar cep telefonuyla film çekiyor. Cep telefonundan film izliyor. Benim kızım mesela televizyon seyretmiyor. Birçok şey indirilerek izleniyor. Ya Bambaşka bir çağa geldik. Yani i̇nternetin başlamasıyla ve birçok filme daha kolay erişilir olmasıyla festivallerin tarzı da değişti. Festivallerin karakteri de değişti. Bizim için önemli olan şu... Hep örnek veriyoruz. Sinop, e, Sinop'ta şu an mesela sinema yok. Yani küçük bir sinema vardı. Olmadı, kapandı. E, Kastamonu'da üniversitede gösterim yapıyoruz. Üniversite öğrencilerinin çoğu zaten Kastamonu'ya inip film izlemiyor. E, Kars'ta ilk gittiğimizde sinema yok idi. E, aynı şekilde Artvin'de sinema yok idi. Yani biz gittiğimiz yere hem sinemayı götürdük hem de sinemacıları götürdük. Herhalde 10 yıl olmuştur İstanbul'da karşıma bir genç kız çıktı. Size ne kadar teşekkür etsem azdır dedi. Neden dedim? E, siz dedi Kars'ta sinema konuşalım diye bir program yaptınız dedi. Yapmıştık 2000'lerin başında. Özellikle Anadolu kentlerinde sinema okuyan öğrencileri, 125 öğrenciyi o zamanki belediye başkanı Naif Ali Beyoğlu'nun katkılarıyla Kars'a götürdük. Kars'ta sinema konuşalım diye üç günlük bir seminer yaptık. İşte o seminerde dedi ben dedi e, bir sürü sinemacı tanıdım ve artık İstanbul'da sinema e, Erdem'le beraber e, sinemacıyım, çalışıyorum. Profesyonel olarak sinemanın içine girdim sizin sayenizde dedi. Şimdi sadece bu bile bizim için çok önemli bir şey. Hani bir kişinin hayatını kurtarmak, hayatını değiştirmek değil. Gerçekten gezici festival, hani hep söylerler ya İstanbul Film Festivali 1980'lerde, 90'larda bir okul gibiydi. Birçok yönetmen oradan çıktı diye. Bizim de herhalde 25 yıl içinde dolaştığımız Anadolu kentlerinden sinemacılar çıktı. Şimdi değişik yerlerde sinema, sinema sektöründe çalışıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Bir de inanın... Benim derin Anadolu dediğim, o Anadolu kentlerinde bu sanata, kültüre, sinemaya, insanlara o kadar çok ihtiyaç var ki düşünemezsiniz. Yani tüyleriniz diken diken olur. 8-9 yıl oluyor, bir tane e-mail geldi Kastamonu'dan. Bende saklı duruyor. Anılarımı yazmaya başladım, onu da kullanacağım. Aynen şöyle, burası Kastamonu. Ilgaz Dağının ardında olduğu için biz yine İstanbul görür, ne Ankara, ama burada da bir üniversite var, burada da sinema okuyan öğrenciler var. Ne olur bize de uğrasanız. O kadar duygulandık ki Sinop'tan dönerken erken çıktık biraz ve Kastamonu'da durduk, teknik ekipmanımızı kurduk, iki tane film gösterdik orada. Yönetmenlerden biri de yanımızdaydı. 450 kişilik salonu 600 650 kişi girdi. İnsanlar ayakta izlemeye başladılar filmleri. Arkasından söyleşi de çok güzel gitti. İşte buyurun size Kastamonu. Kastamonu Üniversitesi doçan doktor Ersoy Soydan yakın arkadaşımız hala festivalin danışmanlarından. 9. yılımız Kastamonu'ya gidiyoruz. Ve o salon hep 450 kişilik salona 550-600 kişi geliyor. İşte gezici festivali yapmanın nedenlerinden biri de bu. Yani o küçük kentlerdeki insanlara ulaşmak, onlara bir şeyler vermek bu hakikaten o kadar önemli ki inanamazsınız yani. En büyük misyonumuz herhalde bu. Gerçekten bir film sahnesi anlattınız az önce. Yani Gezici Festivali'nde bir filminin yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bir belgesel gerçekten. üzerinde çalışıyoruz. 2019'da başladık. Pandemi nedeniyle biraz herkes evlerine çekildi, durduk ama ilk yıllardan değil ama son 15 yıl içinden birçok görüntü var elimizde. E, tabii şöyle söyleyeyim, mesela Gezici Festival'in her yıl konuğu olan, daha doğrusu Gezici Festival ekibine dahil olan Tuncay Kurtiz artık, artık yok. Onunla ilgili, sadece onunla ilgili görüntüler bile çok önemli ama zamanında Bursa'da, Kars'ta konuk ettiğimiz, Birçok sinemacı abimiz artık yaşamıyor. Yani bu aslında biraz Türk sinema tarihine yönelik de bir belgesel olacak ama biraz üzerinde çalışmamız gerekecek. Bir Gezici, gezici Festival belgeseli e, iskelet halinde olsa da şu an var. Harika bir haber. Bu süreçinde en e, güzel haberi bu oldu. Festivalin güzel programına şimdi geçelim dilerseniz. Ahmet Boyucuoğlu ile birlikteyiz bu arada. Açık Radyo'yu yeni açanlar için Ankara Sinema Derneği'nin bu sene 26.'sını düzenlediği gezici testi konuşmaktayız. Tuncel Kurtis dediniz. Ee, bu senenin programı da, da aslında çok önemli bir e, yer e, teşkil e, işgal etmekte Tuncay Bey'in eseri. E, artık hani bedenen bizimle birlikte değil ama onun etkisi, personası yönetmiş bir vaziyette götürlen de kolay kolay yapılamaz. Siz bu sefer gölgelerde kalmış İki esere yer veriyorsunuz Tuncay Kurtiz sinemasından. Lütfen anlatabilir misiniz Ahmet Bey? Evet. Şimdi Tuncay Kurtiz'in bizim için çok büyük bir özelliği var. Tuncay Kurtiz'le Avrupa'dan döndükten sonra 1993'te 94 yılında tanıştık. Ama ilişkimiz hiç bitmedi. O zaman yani 90'larda Genizci Festival'de Türk sinema tarihinden bir film gösterelim istiyorduk hep. Bir yıl Umut'u gösterdik, bir yıl Otobüs'ü gösterdik, bir yıl Suriye'yi gösterdik, sonra bir durduk hangi filmi göstersek Tuncay Kurtiz var. Eşi Menent da Bursalı olduğu için bizimle beraber geliyordu, gösterimlere de katılıyordu. 99 yılında onunla ilgili bir kitap hazırladık Tuncay Kurtiz'le ilgili. Arkasından beraber filmler çektik. Yani bizim için büyük ihtimalle biz de onun için çok önemli idik. Aramızdan ayrıldıktan sonra da hep onunla ilgili bir şeyler yapmak istedik. Şimdi danışmanlarımızdan doçent doktor Ahmet Gürata 3 yıldır İsveç'te. İsveç'te bir takım filmler yaptığını biliyoruz. Daha önce Gül Hasan'ı göstermiştik. E 5 Ölüm Yolu diye bir belgesel olduğunu biliyoruz. Onu da göstermiştik. Ahmet Gürata bu yıl İsveç'te araştırdı ve Tuncay Kurtiz'in rol aldığı ve yönettiği iki filmi bulduk. Bir tanesi e, Barbara Karabuda'nın Bebek adlı hikayesi e, filmi. Öbürü de Tuncay Kutuz'un çektiği Saç adlı bir belgesel. E, bebeğin hikayesi çok ilginç. E, bebek, Yaşar Kemal'in yurt dışında yayınlanan ilk hikayesi imiş ve bu hikaye birçok dile çevrilerek Yaşar Kemal'in yurt dışında e, uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamış. Ee, Barbaro Karabu da bu filmden bu, bu hikayeden yola çıkarak bir film çekmek istiyor ee, ve film 1973 yılında çekiliyor. Türkiye'de değil Cezayir'de. Ee, çok da ilginç. Ee, Türkiye'deki şartlar o zaman çok uygun değil. Ee, işte, 12 Mart olmuş birçok insan hapiste. Ee, filmi gidip Cezayir'de çekiyorlar. Ve işte filmde Tunç Okan var, Ali Yaron'a var. O zaman İsveç'te çok ünlü olan İmar Bergman'la çalışan İsveçli oyuncular var. Fakat bu film hiçbir zaman Türkiye'de gösterime girmiyor. İsveç televizyonu için çekildiğinden de bir şekilde... Yani zaten eee 70'lerden 80'lere kadar ülkenin oldukça karanlık bir dönemi diyeceğim ben. E, 71 e, askeri darbesinden 74 Kıbrıs çıkartmasından sonra anarşi ve 80 ihtilaline kadar bir şekilde unutuluyor gidiyor. Aynı şekilde Saç'ta 1977'de Tuncay Kurtiz'in Türkiye'ye gelip çektiği bir film. O uzun 22-23 yıllık e, e, Sürgün döneminde ancak belirli filmleri çekmek için Türkiye'ye geliyor, dönüyor ve yurt dışında yaşıyor. Saç da e, e, Türkiye köylerinden toplanan saçların İsveç'te satılmasıyla ilgili bir belgesel. Bayağı zor oldu bunları bulabilmek. Çünkü saçın adı bambaşka imiş İsveç televizyonunda. E, e, güçlü ve sağlıklı saçlar, satılık güçlü ve sağlıklı saçlar adı, adı varmış. E, bu iki filmi bulduk. Ee, bir şekilde e, İsveç Büyükelçiliği ve İsveç Televizyonu da bize çok yardımcı oldular. Şimdi bunları göstereceğiz. Herkes de bunlar için bilet satın almaya kalkıyor ama e, bunları ücretsiz göstermek zorundayız. Çünkü İsveç Televizyonu sadece kültürel amaçlı olarak gösterilmesine izin veriyor. Yani bir e, Ankara'daki gösterimlerimiz ücretli. 15 lira bu arada onu da söyleyeyim. Bir parantez açıp. Festivallerdeki bilet ücretlerinin çok yüksek olduğunu düşündüğümü de söyleyeyim. Genellikle evet. emekliler ve öğrenciler festival izleyicisi olduğu için çok yüksek fiyatlarda biletler onları bir şekilde festivallerden koparıyor. Bu parantezi burada kapatıyorum. Dolayısıyla Ankara'da Ankara'da Sinop'ta ve Kastamonu'da ücretsiz olarak Tunçalkurtizm Sürgün Yılları adı altında bebek ve saçı izleme imkanı olacaktır. Evet, yani çok heyecan verici hakikaten e, bu eserlerin izleyicili, bu olması. Bu arada Ankara'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gösterimlerin gerçekleştiğinde eee belirtelim. Evet, bu e, önemli bir konu. Çünkü hı hı. E, şimdi Tuncel Kudiz'in bir lafı vardı. Siz göçebe festivalsiniz, sizin sahibiniz olmaz diye. Gerçekten Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden başka büyük bir sponsorumuz yok. Tabii bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Çankaya Belediyesi'ne de teşekkür etmek lazım. Biliyorsunuz Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Çankaya Belediyesi'ne ait bir kültür merkezi. Biz buraya kendi DCP'mizi getiriyoruz. Gösterimleri orada yapıyoruz. Sinop'a ve Kastamonu'ya da gene kendi kendi dediğim kiraladığımız DCP'yi e, taşıyoruz. onlarda da DCP'den gösterme imkanı yok. E, bunu da arada belirtmiş olayım. Peki. E, maalesef süremizin sonuna geldik. 26 Kasım 2 Aralık'ta Ankara'da 3-5 Aralık'ta Sinop'ta ve 6-8 Aralık'ta Kastamon'da gerçekleşeceğini hatırlatalım. Gezici Festival'in Ahmet ile buluştuk bu akşam yayında. Tabii ki çok kısa bir süre e, Tuncel Kultiz e, özel gösterimlerini de öne çekince Dünya sineması, Türkiye sineması ve Kısa iyidir kuşaklarından bahsedememiş olduk ama bunun İnternette için... Çok... var, bakabilirler. <gülüyor> evet, Ankara Sinema Derneği.org adresini söyleyecektim. Ben de ayrıntılı bilgiler burada gayet iyi hazırlanmış vaziyette. İlgilisini bekliyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Son sözleriniz şimdilik görüşmek üzere diyerek kaparken son sözlerinizi almak üzere sözü yeniden size bırakıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bekleriz Ankara'ya. Teşekkür Parası olmayanlar Sinop ve Kastamonu'ya da gelebilirler. Oradaki gösterimler ücretsiz. Bu arada tabii ki Kastamonu Üniversitesi'ni ve Sinop Belediyesi'ni de anmam gerekiyor burada. Onlar da bize çok büyük katlarda bulunuyorlar. Bekleriz efendim. Biletlerimizin yaklaşık %30'u şimdiden satılmış durumda Ankara'da. Sinop ve Kastamonu'da erken gelen oturuyor genelde. Bize gösterdiğiniz ilgi için ben de Ankara Sinema Derneği adına Size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. İyi ki varsınız Ahmet Bey. Bütün de Açık Radyo ekibi olarak yayında bir selam göndermiş olduk bizde. Evet, bol alkış diliyorum bütün gösterimlerde. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hı -hı.